Ey azizler işte başlar söze bir, bir vasiyet kılavuz illa size ol vasiyet kimdir hem her kim tuta mis gibi kokusu canlarda tüte hak تعالى rahmeti kim beni bir dua ana her bu duada Fatiha Resul Ekrem sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimizin ruh hisadetleri için Onun temiz ainin evladının ezvacının Ashabının, etbaanın, ehlibeytinin beytinin, muhacir ve ensarın temiz ruhları için, Sadat-ı Kiram Kuddise sırruhu efendilerimizin, mürşid ve üstadlarımızın ruhları için ve bahusus mevlid-i pakir müellifi Süleyman Çelebi hazretlerinin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha.